Kariyah Suresi Necm 52 Kariyah Nedir o Kariyah? Kariyahın ne olduğunu sana ne bildirdi? O gün insanlar darmadağın kelebekler gibi olurlar. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Ve hemen kimin tartıları ağır basarsa işte o hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir. Tartıları hafif gelen kimse ise işte onun anası uçurumdur, derin bir çukurdur. Onun ne olduğunu sana ne bildirdi? Kızgın bir ateş.